Kardeşlerim, geçen hafta bir konu işlemiştik, o da e, Siret'in, siyerin yazılması, onun korunması ve bu husustaki e, mahir kişilerin, önemli şahsiyetlerin açıklanmasıydı. E, bu haftada inşallah onunla ilgili önemli e, bilgileri yani elde edeceğimiz önemli dersleri Onlardan çıkartılan e, ibretler neler? Onları göreceğiz. Birincisi anlattığımız konudan birincisi diyor ki müellif e, bu dinin korunmasını geçen hafta da söylediğimiz gibi Allah Azze ve Celle üzerine almıştır. Allah Teala yüklenmiştir bu yani korumayı. Ama bizden önceki ümmetlerde ehli kitap içerisinde Allah Azze ve Celle onların dinini, tevratı İncil'i korumayı üzerine almamıştır. Bilakis Rabbani'lere ve ahbarlara, alimlere de bilginlere, rahiplere bırakmıştır onların korunmasını. Ve onlar da o kitap üzerine şahit ediler. Şahitlik ediyorlardı. Sonra o kitabı, Tevrat'ı tahrif ettiler, bozdular ve az bir değere, az bir dünya metayına sattılar. İşte buna delat eden ayet Allah Azze ve Celle Maide suresi 44. ayet-i kerimede. اِنَّا اِنْ زَنَّةْ تَوْرَاتَ ف۪يهَا هُدَنْ وَنُورٍ Muhakkak biz Tevrat'ı indirdik. Onda hidayet ve nur var. يَحْكُمُ بِهَا النَّب۪يُنَا الَّذ۪ينَ اَسْلَمُوا لِلَّذ۪ينَ هَادُوا Onunla diyor Allah'a teslim olmuş nebiler, peygamberler Yahudilere hükmederlerdi. Yah Yahudiler için hüküm verirlerdir. Verebanyıne ve ahbârı. Bime tüh fide omin kitabillah ve bilginler, hakim konumundaki, idareci konumundaki bilginler ve ulema, rahipler Allah'ın kitabından muhafaza edilmesini istenilen şeylerle, korunması istenilen şeylerle, Allah'ın kitabından korundan korunan şeylerle hüküm verirdiler. Yani Allah'ın kitabını o Rabbani'ler, alimler ve rahipler, bilgin kimseler koruyorlar. Ve korudukları o şeyle hüküm veriyorlar. Ve kanu aleyhi şuhada, ve onlar onun üzerine, o kitabın üzerine şahit ediler. Fela tahşavun nasa, vahşavun insanlardan korkmayın. Öylese insanlardan korkmayın. Benden korkun. la ateşleri bi ayati femenen gayila ve ayetlerimi az ve karşılığında satmayın. وَمَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اِنْذَلَ اللّٰهِ فَاُولَاكَ مُنْ كَافِرُونَ Kim Allah'ın hükümlerle hükmetmezse onlar kafirlerin ta kendisidir. İşte burada İbn-i Cerir, Taberi diyor ki Rabbaniyyun ifadesi yani e, alimler, hakim kimseler basiretli e, siyaseti bilen kimseler insanların işlerini idare eden kimseler manasına gelir diyor. Ahbar ise alimler manasına. Az önce ifade ettiğimiz gibi. Ebni Kesir rahmetullah aleyhise ise Allah'ın kitabından e, muhafaza edilen şeylerle ayet-i bu ifadeyi diyor ki Ebni Hacer o e, bilginler, alimler, rahipler Allah'ın kitabını izhar etmeyin, onu öğretmeyi, yani Bununla emrolunmuşlardı. Bu işleri yapmakla, Allah'ın kitabını izhar etmek ve onu öğretmekle. Dolayısıyla bu kendilerine emanet edilmişti diyor. İşte önceki milletlerin kitapları bu şekilde alimler ve e, rahipler tarafından korunuyor. Sonra ne yaptılar? Onlar tahrif ettiler, bozdular, saptılar ve saptırdılar. Ancak Kur'an ve sahih sünnete gelince Allah azze ve celle... Kitap ve sünneti, Kur'an ve sünneti korumayı üzerine almıştır. Bilakis kendisi yüklenmiştir bunu. Kimden? Batıl ehli kimselerden ve heva ehli kimselerden. Onların görüşlerinin kitap ve sünnete karışmasından yana Allah Azze ve Celle korumayı üzerine almıştır. <gülüyor> enzenna اَنْزَنَّا اِلَيْكَ ذِكْرًا inna لَهُ لَحَافِذُونَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّنَّ ذِكْرًا inna لَهُ لَحَافِذُونَ Muhakkak ki biz zikri biz indirdik, elbette onun koruyucusu da bizdir diyor. Zikirle kastımız, geçen haftada açıkladığımız gibi, başta Kur'an'a, sonra da sahih sünnete şamildir. Alimlerin, müfessirlerin bazılarının tefsirine göre. Hatta bilakis zikirle kastedilen edilen sünnet, ve vesselamın mirası, aleyhissalatü vesselamın sireti yani yaşantısıdır diyorlar. Evet. Nebi ve Vesselam'ın işte mirasının kardeşlerim, siretinin hadislerin korunmasına Allah Azze ve Celle kahraman, mahir ehil kimselere, alimlere vermiştir. Onlar azgın kimselerin, haddaşan kimselerin tahrifinden ve e, batıl ehli kimselerin kendilerine mal etmesinden, cahillerin tevilinden sünneti, Kur'an'ı ve sünneti Muhafaza ederler, korunur. Geçen hafta söylediğimiz bir hadis var. Ee, Hasan bir senetle gelen Ebu Hureyre radıyallahu anh nebi aleyhissalatü vesselam bu ilmi diyor. Arkadan gelen, sonraki gelen adalet sahibi kimseler yüklenirler ve onlar hadde aşan kimselerin tahrifinden batil ehli kimselerin kendilerine mal etmesinden ve cahillerin tevilinden bunu korurlar. Yani kitap ve sünneti bu ilmi muhafaza ederler, korurlar, <gülüyor> bunlara engel olurlar. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde sahih bir senetle Cabir bin Semura'dan merfuan rivayet edilen bir hadiste bu din Kaim olmaya devam edecektir. Yani ayakta durmaya devam edecektir. Müslümanlardan ta ki kıyamet günahı kadar Müslümanlardan bir topluluk bunun üzerine savaşmaya devam edecektir. Diyor. Yani hem aslında burada kast kıtal, savaş hem de ilim yoluyla bu dinin ileriye götürülmesi, kaim olması. İmam Şafii rahmetullah aleyhse cemaat diyor, cemaat. Cemaat Allah'ın kitabının manasından ve sünnetten ve kıyas'tan gafil olmaz. Ancak fırka, parçalanmış fırkalar gafil olabilirler diyor. O yüzden aleyhissalatü vesselam ümmetim diyor delalet üzere delalet, sapıklık üzere birleşmez. Cemaat cemaat sapıklık üzerine birleşmez. Mutlaka hak üzere giden birler var. Elhamdülillah. İkincisi kardeşlerim. Geçen haftaki dersten elde edeceğimiz ikinci önemli konu alimler Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın mirasını tamamını tamamı hususunda vakti ve malı feda etmişlerdir. Vakitlerini ve malları feda etmişlerdir. Bu dinin, bu yüce dinin kardeşlerim imamları ancak böyle sıdık bir cihatla yani doğru bir gayretle ondan sonra yüce bir böyle fedakarlık ve yeryüzünde Allah'ın dininin bekçiliği yolunda ve dünya siyaseti hususundaki nefis yani kıymetli gayretleriyle imam olmuşlar. Onların imamlıkları kendilerini bu dine feda etmelerinden kaynaklanıyor. Ondan dolayı imam olmuşlar. Ondan dolayı onlar Rabbani alimler diye isimlendirilmiştir. Ve onların sırtında bu din bu zamana kadar gelmiştir. Bundan sonra da öyle gidiyor. Allah Azze ve Celle alimlerimizi çoğalsın. Amin. Ve onların ayaklarını sabit kılsın. ahsap suresi 23. ayet-i kerimede. Münel müminine ricalin. Sadakum ve ahadullahi aleyh. Müminlerden öyle kimseler vardır ki Allah'a verdiği sözde dururlar. Ve minhum men gada nahbehu. Ve minhum men onlardan sözlerini yerine getirenler onlardan sözlerini yerine getirmek için bekleyenler vardı. Ve ma beddelu tebdiila Onlar kesinlikle sözlerini, ahitlerini, vaatlerini değiştirmediler Evet bu ayet-i kerime özellikle cihatta mücahitler için geçerli olan nüzul sebebi de o sebep üzere gelen bir ayet-i kerime ama bununla beraber müminlerden öyle kimseler vardır ki kendilerini Allah'a adamışlardır bu din için ilim yolunda onlar da Allah'a verdiği sözde dur dururlar Allah alem <gülüyor> bu yönüyle de müellifin e, bu ayet-i delil getirmesi bundan kaynaklanıyor bu yönüyle de bu ayet-i kerime bu konuya ilim erbabına delalet edin secde suresinde 24. ayet-i kerime ve ceanna minhum Eimme ten yehtevna bi emrina lamma ve biz onlardan sabrettikleri vakit bizim emrimize hidayet eden imamlar yaptık onları önderler kıldık diyor ve keni bi onlar ayetlerimize kesin kesin iman ederler İmamlar, imam konumundaki kimseler Allah'ın ayetlerine herkesten daha fazla kesin kesin iman ederler Allah'tan daha fazla korkarlar Öyle demiyor mu Allah Teala? İnne ma min ibadihi el Allah'tan ancak alim kulları hakkıyla korkarlar. Diyor. Sübhanallah. Sunne dair mi de Ebu Darda radıyallahu Allah'tan gelen bir hadiste sahih bir hadiste Ebu Ebu Dardan'ın ifadesi tabii ki mefkuf bir hadis. Diyor ki ilim Kabz olunmadan önce, yani ilim yok olmadan önce öğreniniz. Muhakkak ki ilim alimlerin kabzıyla, alimlerin kabz olunması. yani ölümü ile, alimlerin göçüp gitmesi ile ilim yok olur. Muhakkak ki alim de, muta de, öğrenen de, öğreten de, ecirde eşittir diyor. Öyle değil mi? Hani Ali diyor ya hadiste. Hayrerukum men ta'me men allama'l-Kur'an ve men ve Sizin en hayidiniz Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Ehe ecirde, hayırda her ikisi de aynı. Öğrenen ve öğreten. Yine Ebu Terdan ifadesiyle diyor ki: Bana ne oluyor? De sizin alimlerinizin göçüp gittiğini görüyorum ve cahilleriniz de İlim öğrenmiyorlar. İlim kalkmadan önce ilim kalkmadan önce ilmi tahsil edin, öğrenin. Çünkü ilim alimlerin göçüp gitmesiyle ortadan kalkar diyor. Üç tane büyük alim 1999 senesinde gidince Allah onlardan razı olsun. Abdullah bin Baz, Muhammed Salih Hüseyin Hüseyin Muhammed Albani, Nasruddin Albani, Rah Rahimahumullah, Allah hepsine rahmet etsin. Bunlar e, gidince, vefat edince, bir tane sadece bir sene sonra vefat ediyor. Gerçekten insanlar büyük bir sıkıntıya düştü. Alimin insanların arasından gitmesi vefatı çok büyük bir kayıt. Allah Azze ve Celle alimlerin ömürlerini bereketli kılsın ve alimlerimizi artırsın. İbn-i kardeşlerim, çok önemli bir hadis, sahih rivayet edilen, sahih olarak rivayet edilen, Kesir bin Gays'ın rivayet ettiği bir hadiste, diyor ki, ben Ebu Derda'nın yanında oturdum, Dimeşk Mescidinde, bugünkü Şam'daki Dimeşk, Allah Azze ve Celle, o Dimeşk'i, Şam'ı, Halep'i, İdlib'i, Dilezor'u, Suriye'nin tüm kentlerini zalimin, kafirlerin elinden kurtarsın. Allah Azze ve Celle oradaki mücahitlere, müminlere ve müstazaklara yardım etsin. Gök ve yer ordularıyla. Dimeşk'te diyor, mescitte otururken bir tane adam geldi ve dedi ki Ey Ebu Derdağ ben sana diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şehri olan Medine'den geliyorum. Bana bir hadis söylemen için diyor. Aleyhissalatü Vesselam'ın bir hadisini bana söylemen için geliyorum. Diyor. Geldim diyor. Ebu Derda diyor ki sen diyor ticaret için mi geldin? Hayır diyor. Peki başka bir şey için geldin? Hayır diyor. O zaman diyor ki Ebu Derda Radiyallaha Muhakkak ki ben Aleyhissalatü Vesselam'dan işittim. Şöyle buyuruyordu. Kim bir ilim yoluna sülük ederse Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır diyor. Muhakkak ki melekle İlim talebesine, ilim talebesine olan hoşnutluktan, rızadan dolayı kanatlarını onun üzerine gererler. Gökteki ve yerdeki ne varsa hepsi bu ilim talebesine istifade eder. Hatta sudaki balıklar bile diyor. Allahu Ekber. Muhakkak ki alim bir kimsenin abid yani ibadet eden kimseye üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibi der diyor. Alim bir kimse böyle üstündür diyor. Alimler nebilerin, peygamberlerin varisleridir diyor. Nebiler ise ne bir dina, ne bir dirhem ne de bir dirhem. Yani dünya malından hiçbir şey miras bırakmamışlar. Kim bundan alırsa büyük bir nasip almıştır diyor. Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem. İlmin ve alimin kıymeti kardeşlerim tartışılmaz. Çok büyük. İmam Buhari işte bundan dolayı İmam Buhari Rahmetullah Ali hadis talebine daha 16 yaşında iken başlıyor. Birçok memleketleri dolaşıyor. Diyor ki Şam'a, Mısra ve Arap Yarımadası'na iki defa girdim. Basra'ya dört defa Hicaz'da diyor, Hicaz'da altı sene kaldın ve Kufe'ye Bağda'dan muhaddislerle beraber ne kadar girdiğimi bilmiyorum diyor. Sayamadım. E şimdi bizim için şöyle tasavvur etsek, uçak, ondan sonra helikopter, tren, gemi, şu bu filan, özel araba, bunlar hiç gelir. Ama o zamanı düşündüğümüz zaman, yani subhanallah o kadar o kadar çok e, zaman harcıyor ki yolda. Hani aleyhissalatü vesselam diyor ki sefer azaptan bir parça diyor. O azaba o kadar çok katlanıyor ki. Ve onun bu samimiyeti bu gayreti vesilesiyle Allah azze ve celle bu dini onun vesilesiyle hadisleri Bugüne ulaştırıyor. O vesile oluyor. O imam oluyor. Ümmetin imamı oluyor. Subhanallah. Bunları okurken aklıma şu geldi biliyor musunuz? Şimdi biz elimizin altında şunu görüyorsunuz şu bilgisayarı. Binlerce kitap var. Daha milyonlarcası var. Bir bilgiye internetten ve bilgisayardaki programlardan anında ulaşıyorsun. Yeter ki kullanmasını bil. Doğru bilgiye de ulaşıyorsun elhamdülillah. Tabii yönlendiren olması lazım e, bilmeyen kimseler için. Az çok <gülüyor> kullananlar biliyorlar. Bunu alıyorsun her yere götürebiliyorsun. İlmin burada. Yani e, çok kısa bir zamanda buradan Amerika'ya, buradan öbür tarafa, işte e, Japonya'ya şuraya bir Dünyanın bir ucundan bir ucuna gidip gelebiliyorsun. Bu olmasa yanında, adeta hiçsin. Şimdi o zaman da bu zamanın farkı şu, o zaman alimle ilmi kutuya değil de bilgisayara değil de kitaba değil de kalbine yazıyor. O zaman da bu zamanın farkı bu. Ha Bugün öyle olanlar yok mu? Elbette var. Ama onlar mesafeleri kat ettiler, o kadar zaman harcadılar, onların kalpleri, sadırları tam bir bilgisayardı ve ondan daha üstünde adeta allah akbar. Fark bu işte. Onlar yani ilimlerini yanlarında, kalplerinde, içlerinde taşıyorlar. Allah onlardan razı olsun. İmam Müslim kardeşlerim daha 14 yaşındayken, yüzünde kıl yokken, sakal yokken yolculuğa başlıyor. İlim için, ilim talebi için yolculuğa çıkıyor. Allah-u o da birçok beldelere giriyor. Horasan'a, Rey Muhitine, Irak'a, Şam'ın bölgelerine, Mısır'a ve nihayet misabura kendi memleketinde asasını atıyor. Defalarca buralarda dolaşıyor. İmam Tirmizi, rahmetullah aleyh, bu da herkese ilim talebinde, Horasan'da, Irak'ta, Haramey'nde, yani Mekke ve Medine tarafında buralarda ilim için talepte bulunuyor. Şam'a ve Mısır'a girmiyor. Sonra kendi e, beldesine yolculuk ediyor. Buhara'ya ve Nisabır'a gidiyor. Sonra da İmam Buhari'yi buluyor, ona yapışıyor ve onu bırakmıyor. İmam Termizi Rahmetullahi Aleyh. İmam Nese'yi ise o doğuda ve vatıda birçok memleketleri geziyor. Birçok hafızdan ve şeyh'ten hadisler işitiyor. Horasan'a, Irak'a, Arap Yarımadası'na, Şam'a ve hatta o zaman eee İstanbul'da olan Saura, Rum beldesinden bir e, bende oralara giriyor. Devamlı dolaşıyor yani ilim için. İmam Ebu Davud rahmetullahi aleyh o da ilim talebine 18 yaşında başlıyor. Irak'a, Şam'a, Mısır'a, Hicaz'a, ve Horasan'a giriyor. Oraların her tarafta ilim için uğraşıyor, gayret ediyor. Ve Basra'da e, nihayet e, ikamet ediyor ve ölüyor. Allah ona rahmet etsin. İbn-i Mace rahmetullah aleyhde de aynı şekilde bunların e, sünnetinden, bunların yolundan gidiyor. E, beldesinden hadis talebi ve ilim talebi için çıkıyor. O da Doğu'da ve birçok yerlere gidiyor. Horasan'a, Irak'a, Hicaz'dan Şam'a bir sürü yerlere gidiyor. Sonra da memleketi Gazvin bölgesine gidiyor ve orada e, vefat ediyor. Allah ona da rahmet etsin. İmam Ahmet ise yine onun da aynı şekilde gittiği mekanlar çok çeşitli. Beldeler çok fazla. Yalnız onun bir özelliği var. Giderken gittiği yerlerde sadece hadis talebi değil, e, fıkıh talebinde de bulunur. O yüzden İmam Şafii, Rahmetullahi Aleyh, İmam Şafii ondan büyük, ondan önce. E, ve Mekke'de İmam Şafii, Kureyş'tendir İmam Şafii. Mekke'ye gidiyor, Ahmet bin Hanbel, e, İmam ile karşılaşıyor, orada buluşuyor. O yüzden İmam Şafii, ona böyle çok hayret edermiş. Hem hadis, hem de e, fıkhı talep etmesinden dolayı. İmam Ahmet'e. O da aynı şekilde Kufe'ye, Mekke'ye, Birçok yönlere giriyor. İşte büyük alimlerden İmam Şafi ile Abdurrezzak ile karşılaşıyor. Onlarla buluşuyor. Bir de İmam Malik'e yetişmeyi çok istermiş. Ama İmam Malik'e yetişememiş. O da Medine imamı ve hadisçilerden ya. Büyük imam ona yetişemiyor. Oğlu Abdullah, İmam Ahmet'in oğlu Abdullah diyor ki, babam tarsus'a yürüyerek gitti diyor. hani Binitleri vardı. O zamanlar belki at, affedersiniz, belki eşek, belki deve ama birçok yerde de yürüyorlardı yani. Evet. Dönensizle yani kardeşlerim bu imamlar haddinden fazla son derece gayret ediyorlar. Hem bedeni, zihni hem de mallarını feda ediyorlar bu yolları. Allah onlardan razı olsun. Üçüncüsü, ilim talebinde Yazmanın önemi. Yazmak çok önemlidir. Buna geçen hafta da de, de, değinmiştik. İlim kardeşlerim ancak yazmakla muhafaza edilir. Allah Subhanahu ve Teala e, Alak suresinde yazmayla okumayı bir arada zikrediyor. Ne diyor? Iqra <gülüyor> bismi rabbike lladhi halak. Yaratan Rabbin adıyla oku. Halak al insane min kan pıhtısından yarattı bu Rabb'ukelakrem. Oku. Rabbin yücedir. Yüce Rabbin elledi anneme bil kalem. O ki o yüce Rabbin ki kalemle yazmayı öğretti. Ve allemen insane ma'leme ya'lem. Ya Ve insana bilmediğini öğretti. Burada İmam, İmam Katade diyor ki tefsircilerden kalem diyor büyük Allah'ın büyük nimetlerinden biridir. Eğer kalem olmasaydı yaşantı ne böyle düzgün olurdu ne de e, tam yerine getirilebilirdi diyor. Hani geçen hafta zikrettiğim gibi eşyadan ilk kalemin yaratılmasında da bir hikmet var. Eşyadan ilk yaratılan şeydi neydi? Kalem. Ebu Cafer ise ki الذي علم بالقلم ifadesini yani kalemle e, yazmayı öğretti ifadesini halaqahu'l kitabe vel hatta kitabı ve yazıyı öğretti manasına diyor. Yar, yarattı manasındadır diyor. Evet. Hakim ve Taberani'nin Enes'ten rivayetinde sahip bir hadis bu. Nebi Aleyhissalatu vesselam diyor ki gayyudul ilme bil kitap ilmi diyor yazıyla kaydettim. Yazmak çok önemli. Hulasa bu hususta kitabet kardeşlerim yani yazgı e, okumakla birlikte mutlaka ilmin sabit olması, sağlam olması için gerekli bir şey. Okumak yeterli değil. Sadece okumak genel kültürü artırıyor. Başka bir şey deneyim. Genel kültürle İlim arasında fark vardı. İlim, ilim, parçalara, cüzlere delalet eden delilleri, yani konuyla ilgili delilleri hatırlayıp hemen sunabilmeye ilim deniyor. E bu da nasıl olacak? Yazgıyla, tasnif etmek, tasnif etmekle ve Rabbani alimlerden ders almakla, onların yolunu kullanmakla yani insanlar birçok kültürlü olabilir, aydın olabilir ama alim olamaz. Alimlik bu yollardan geçme yazacak. Önce okuyacak, ezberleyecek, yazacak, tasnifte bulunacak. Alimlerin dizinin dibinde bulunacak. Bu yollardan geçmesi gerekiyor. O zaman alim olalım. O zaman niyeti de halis ise, işte o zaman onun e, anlattığı şeyler insanlarda yer ediyor. Kalplerden kalplere aktarılıyor. Ama aydın bir kimse öyle değildi. Kültürlü bir kimse öyle değil. Kültürlü bir kimse bilgi sahibidir sadece. Neyi ne zaman nerede kullanacağını bilemez. Dedi ki Allah Azze ve Celle aramızdan alimleri çoğalsın. Dördüncüsü kardeşlerim son olarak yani elde edeceğimiz dördüncü önemli mesele ilmin naklinde isnat senet zaruri bir şeydir ilmin naklinde ve siret ilminde ise rivayetin en alisi yani en e, ali rivayet e, tercih edilir. Nazil değil de ali olan rivayet. Aliyle kastınız e, hadis ilminde rivayet eden kimselerin az olması. Nazil ise bunun terzidir. Hatırladığım kadarıyla. Evet. Allah Azze ve Celle e, bu ümmete kardeşlerim isnat gibi bir, senet gibi bir özellik veriyor. Yani senedi bu ümmetin arasına yerleştiriyor. Alimler de, ilimde derinleşen alimler, rical tenkidinde, yani ravi tenkidi hususunda sağlam davranıyorlar. Şedid davranıyorlar. Ve ceh ve tadil ilmini, ravilerin, hadis rivayet edenlerin yahut da siyer hususunda insanlara bir şeyler anlatanların haberlerini e, ceh ve tadil ilmini arz ediyorlar. Yani ceh ve tadil ne demek? Alimler o rivayet eden kimselerin iyi mi kötü mü olduğu, Türkçesi iyi mi kötü mü olduğunu, gerçekten o rivayete hak sahibi mi değil mi olduğunu e, belirten, anlatan, izah eden ilme başvuruyorlar. Böylelikle rivayet ediliyor. Tabiinden Muhammed bin Sirin, çok önemli alimlerden birisi, rüya tabircisi, tabir ettiği rüyaların hemen hemen, hepsi Allah'ın izniyle çıkıyor. Tabir ettiği şekilde yönleniyor. Muhammed bin Sihri'nin tabiri çok önemlidir rüya tabirinde. Diyor ki insanlar önceden isnat sormuyorlardı, sana sormuyorlardı. Fitne dönemi geldiği vakit insanlar ravilerinizin isimlerinizi bize söyleyin dediler diyor. Evet. İmam Müslim'in mukaddimesinde gelen bir ifadede Abdullah İbni Mübarek diyor ki isnat dindendir. Senet senet dindendir. Eğer isnat olmasaydı her dileyen dilediği şeyi söylerdir. Yine İbni Mübarek'ten gelen bir ifadede din işini talep eden din işini öğrenen kimsenin Misali ama isnatsız, senetsiz bir şekilde öğrenen kimsenin misali çatıya merdivensiz çıkan kimse gibidir Sübhanallah İmam Şafir Rahmetullah Aleyh de isnatsız hadis talep eden bir kimse isnatsız hadis talep eden bir kimse, gece odun toplayan kimse gibidir diyor. Şimdi bunlar bunların için söylüyoruz o dönemde işte hep buna Dikkat edilmiştir. Isnada dikkat edilmiştir. Ha şimdi şimdi de yine alimlerin bazı, e, bu hususta e, dikkat etmeleri gereken şeyler var. İsnat hususunda. Onların yükümlülükleri devam ediyor. Ama bizim için güvenilir, itimat ettiğimiz alimlerin sözleri e, kitap ve sünnetten aktardıkları esastır. Biz onlara ne yapmayız? İsnat sormayız. Ama e, bizi yönlendirmelerini isteriz. İstediğimiz zaman bu hadisin nerede geçtiğini sahip ol, olmadığını ne yaparız? Sorarız. Evet. Yine Tıbi diyor ki İsnat bu ümmetin özelliklerinden bir özelliktir. Ve belir e, <gülüyor> sünnetlerden bir sünnettir. Bundan dolayı e, bu hususta yolculuk yani senedi araştırma hususundaki yolculuk müstahaptır diyor. İbni Hazm'ın ifadesine gelince Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın e, sözünü sıkalardan ve muttasıl bir şekilde yani ravilerde kopukluk olmaksızın sıkalardan nakli hususunda Allah Azze ve Celle diyor e, Müslümanlara diğer milletlere vermediği bir özelliği vermiştir. O da senettir diyor. Nakil hususundaki senedi sadece Müslümanlara vermiştir diyor. Hayret edilecek bir şey var burada. Sübhanallah. Ee, Yahudiler de diyor. Peygamberlerinden, Musa aleyhisselamdan rivayette hep mudal ve mursel rivayetler vardır. Yani kopuk, bitişik olmayan, birkaç tane insanın düştüğü, birkaç tane ravinin düştüğü ifadeler vardır diyor. Tabii bununla beraber biz diyor bizim diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a yakın olduğumuz kadar e, Yahudiler asla Musa Aleyhisselam'a yakın değillerdir. Musa Aleyhisselam ile bu ondan rivayet edenler arasında en az 10 asır ve ondan daha fazlası vardır diyor. Nasıl olacak da muttasıl olacak? Çok zor. Ama bu ümmete Allah Azze ve Celle ikram etmiş Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkıyor, sonra sahabi, sonra tabi, sonra tabi, tabi, ilah. Hepsi kayıtlı sahi işte Çünkü kendisi koruma altına almış bunu. Evet. Siret hususunda, geçen haftada bahsettiğim gibi, alimler özellikle tabinden Musa bin Ukben'in e, siretini, esas alıyorlar ona ihtimam gösteriyorlar önem veriyorlar çünkü Aleyhisselatü Vesselam'a e, muttasıl olması yani rivayet ettiği anlattığı şeylerin e, bitişik olması kopuk olmaması onda esas bu Musa bin Hükme Zühri'nin rivayetinden e, 140 yılında Hicri 140 yılında vefat ediyor sıka bir adam siyer alamin nübelâ adli eserde İmam Zehbi diyor ki bunun hakkında Magazi aleyhissalâtu vesselam'ın gazveleri hususunda Musa bin Ukbe'nin e, kitabı tek ciltti büyüklüğüyle birlikte ancak e, çoğunluğu sahihtir diyor ve mürselleri de mürsel rivayet etmiş olsa bile kopuk olarak yani sahabeyi atlamış olarak rivayet etmiş olsa bile e, iyidir Lakin muhtasardır diyor. Ee, böyle bir ifadede bulunuyor. İmam Zehebi Rahmetullah Ali. Daha bunun gibi birçok alim, birçok alim Ukbe bin Amir'in magazi adlı kitabına, yani siyer kitabına dikkat çekiyor. Evet. Kardeşlerim, siyerin maddesi, temeli hadisin e, temelinden, maddesinden, esasından daha az değildir. Yani hadis kitapları hadis kitapları hadis kitaplarının içerisindeki hadisler nasıl senetle rivayet ediliyorsa siyerde de bu esastır. Siyer hususunda yani e, İslam tarihi ile ilgili anlatılan Ali Sırat'ın e, gazzveleri ile ilgili seriyelerle ilgili yaşanan olaylarla ilgili mevzulardaki e, <gülüyor> haberler, sözler, ifadeler de yine e, alakalı alakaledir. İşte o yüzden Ukbe bin Amr diye alimin e, kitabına dikkat çekmişlerdir. Bununla beraber senetsiz olarak rivayet edilen birçok ifadeler ve haberler söz konusu. Ancak senet esastır. E, bu kitapta da elhamdülillah söylenen birçok şey e, sahih bir senetle söyleniyor. Yahut hasen bir senetle buna dikkat edilmiş. Allah'a olsun. Hülasa kardeşlerim, isnat bir silahtır diyor. Isnat, öldürücü bir silahtır. Bugünkü alimlerinde umumi bir şekilde tarihimize karşı çıkan ve hoş kokulu Nebi ve Vesselam'ın sünnetine karşı çıkıp iftiralar uyduran ondan sonra bu e, bu hususta reklam kampanyaları yapan kimselerin önüne geçmek için bu isnat zincirini diyor, isnat olayını e, alimlerimizin yaygınlaştırması gerekiyor. Bunu iyice oturtmaları gerekiyor diyor. Tabii bu az önce de ifade ettiğim gibi alim olan kimselerin e, işi Allah Azze ve Celle onlara gayret versin. Allah Azze ve Celle onlara sebat versin. Allah Azze ve Celle her beldede de her İslam toplumunda rabbani alimler yaratsın ve onları çoğaltsın kardeşlerim. Bu çok önemli. İnsanlar alimlerle hidayet buluyorlar. İnsanlar alimlerin eliyle yol buluyorlar, Allah'ın dinini öğreniyorlar. Bu çok önemli. Buna önem verelim. Bunun üzerinde düşünelim ve kafa yoralım. Allahu Teala bu hususta bize basiret versin. Ha velillahü ala Muhammedin sallallahu ala nebiyina Muhammed subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illallah esteğfiruke ve töbü ileyke